Aüdülillahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r ya sîde al-âwelin ve ve ila jami'l mursalin ve ila İslamın beş şartını anlamaya çalışıyorduk hep beraber İnşallah bugün hacı öğrenmeye çalışacağız. Belki İslam'ın en az anlaşılmış olan şartidir. Hatta anlaşılmayan şartidir demek doğru olur. Önce hep beraber imanın şartlarını anlamaya çalıştık. Sonra sırasıyla imanın şartlarını öğrenmeye, anlamaya çalıştık. Son olarak bugün inşallah hacciyi öğrenmeye çalışacağız. İman, İslam tamamlanmış olur. Bundan sonra inşallah ihsani anlamaya çalışacağız. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki, Hac malum aylardadır. Malum ay demek, haram aylar demektir. Aslında bu haram aylar Hz. Adem'den beri vardır. Haram aylarda müşrik toplumun da kabul ettiği savaş o ayda olmaz, kavga olmaz. Yani biri birinin babasını bile öldürmüş olsa o aylarda karşılaştıklarında hiçbir şey yapmazlar. Haram çünkü. Aynı zamanda hacın rahatlıkla yapılması gereken aylardır. Müşriklerin bile riayet ettiği aylardır. Bunlar safer, zilhade bir de zilhicce ayıdır. Kameri taphime göre. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye aleyhissalatü vesselam olmuş bir haç Mevlul olmuş bir hacın karşılığı cennettir. Mevlul demek Bere'e Ber Allah'ın ismidir. Güzel, doğru, İyi, hatta en güzel Yani sahibini Güzelleştirmiş bir hac Hacın karşılığı Cennettir Mevrul olmuş bir hac Kişiyi anasından doğmuş gibi Tertemiz yapar Yalnız şunu anlamak gerekiyor Haca gidenler giderken değil döndükten sonra eğer hacı gerçekten mebrur olmuşsa hazra güzel olmuşsa iyi olmuşsa Allah iyilere evrar diyor. Evrar olmuşsa o kişi eğer hacı mebrur olmuşsa sahibini ne yapmıştır? Hacedeni evrardan yapmıştır. İyilerden olmuşsa o arasından doğduğu günkü gibi tertemiz olmuş günahlardan, bunun karşılığı da cennettir. Çünkü mevrul olmuş bir hac, sahibini de cennet yapıyor. Yoksa hac deyince gidip, neyi kazanması gerektiğini anlamadan, Kabe'yi tavaf edip, Arafat'a çıkıp, Safayla Merve arasında say yedip, kurban kesip gelmesi değildir. Allah Hacca şeair dedi. Şeair demek, şuurlanmak demektir. Şeair demek, sembol demektir. Yani oradaki sembolik olarak yaptığı hareketlerin bir hakikatinin olduğunu bilmesi gerekir. O hakikati anlayıp, kabul edip, yaşaması gerekir. İnşallah hep beraber bunu anlamaya çalışacağız. Eğer bize sorulsa hac nedir? Tek kelimeyle söyleriz. Hac cennettir. Hac cenneti görmektir. Eğer biri hacca gittiyse bunu mutlaka anlamış olması gerekir ki hac cennettir. Hacdakilerin hepsi dünyanın dört bir tarafından gelmiş Erkek olsun, kadın olsun. Bütün gönüller Allah'a dönmüş. Bütün gönüller duadadır, istiğfardadır, tövbededir, feryattadır. Bütün gönüller Allah ile beraberdir. Elbette ki böyle bir yerin tecellisi, Allah'ın rahmet tecellisi çok farklı olacak. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu Hacca yol bulabilenin herkesin orayı hac etmesi, Allah'ın beytini tavaf etmesi, ziyaret etmesi bütün insanlar üzerindeki hakkıdır bütün insanlar üzerindeki hakkı çünkü Allah'ı kabul etmeyen hiç kimse yoktur Yahudi de kabul ediyor, Hristiyan da kabul ediyor Müşrik de kabul ediyor. Müşrikler de Kabe'yi tavaf ediyordu. Kabe'ye hizmet ediyordu. Gelen ziyaretçilere, hacılara su dağıtıyorlardı. Yemek ikram ediyorlardı. Onlara hizmet ediyorlardı. Müşrikler, bunu yaparken bunu biz Allah için yapıyoruz diyorlardı. Niyetleri başka olsa bile. Yani... Hem dünyayı istiyor, dünyanın hesabını yapıyor, berisinden, ahiretinin de hesabını yapıyor aslında. Allah niye müminler, müslümanlar üzerinde farzdır demedi? İnsanlar üzerinde ki Allah'ın hakkıdır dedi. Mesela namaz için müminlere belli vakitlerde farz kılınmıştır dedi. Ama hacca gelince bütün insanlar üzerindeki Allah'ın hakkıdır dedi. Eğer insan oraya giderse cenneti görmüş olur. Orası insanın aynı zamanda ana vatanıdır. Hazreti Adem'in indiği yerdir. Hava annemizin indiği yerdir. Cennetten çıkarıldıktan sonra da aşağıya indirildikten sonra ilk dünyaya ayak bastıkları yerdir. Orada hem Adem babamızın hem hava annemizin ayrılışını ve ikisinin orada, Arafat'ta birbirine kavuşmasını idrak etmemiz lazım, şuuruna varmamız lazım. Orada Arafat'ta tövbe etmişler, Arafat'ta Allah onların tövbesini kabul etmiş oraya gidenler aynı şekilde Arafat'ta tövbe ediyor Aslında cennet olan halinin cehenneme döndüğünü, cennetten kovulduğunu, çıkarıldığını cenneti kaybettiğini bilmenin, anlamanın şuuruna varır, orada tövbe eder Hazreti Adem'in tattığını tadar. <gülüyor> Diğer peygamberlerin tattığını tadar. Resulullah Efendimiz'in tattığını tadar. Önce ayetleri anlamaya çalışacağız inşallah. Sonra bunları izah edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hac'u eşhurun ma'lumat. Hac malum olan aylardadır. Biraz önce söylediğim gibi Safer, Zilhade ve Zilhice aylarındadır. Ve men ferede fihinnel hacca kim bu aylarda haccı eda ederse fela refese orada Adına yaklaşmaz. Vela fusuhe. fasık olan bir ameli işlemez. Günah işlemez. Vela cidale fil haccı. Hacda münakaşa yoktur. Kavga yoktur. Cidal hepsini birden kapsıyor. Tartışmak yoktur. Vela refese kelimesi sadece kadına yaklaşmaz manasına değildir. Birçok manaya birden gelir. Allah mesela kadına yaklaşmaz kelimesini başka da kullanıyor. Kadına temas etmek olarak anlatıyor. Neden refese kelimesini kullandı? Bakmaz dedi. Bakışı olmaz. Evet, bunun içine önce kadını alırız. Haber olmaz. Bununla beraber kadına da bakmaz. Zaten orada kadılan erkekler iş şeydir. Bakarsa ne olur, bakarsa hacı gitti. Bakarsa bir şey anlamamış, nefsini bırakamamış demektir. Sadece kadına bakmaz değil, kendisini cezbeden, çeken hiçbir şeye bakmaz. Dünyaya bakmaz. memleketini terk ederken oradaki ne evine, ne ticaretine, ne parasına, ne malına, ne mülküne hiçbir şeye dönüp bakmaz böyle bir şeyi düşünmez yani böyle bir şeyin endişesinde de olmaz olursa ne olur Allah olmaz dedi böyle olmamalıdır eğer olursa hala orada da memleketteki İşini yönetmeye kalkışırsa, ticaretini yönetmeye kalkışırsa o hiç oraya gitmemiş. Onları orada bırakmamış. Giderken ihram giymişti, kefen giymişti, kefeni giymemiş. Sözde ahirete gitmiş. Ahirette olması lazım artık onun. Günah işlemez, yanlış yapmaz. Hatta öyle ki vücudundan bir kıl bile koparamaz. Bir otu kesemez, bir sineği, sivri sineği öldüremez. Allah ona insan olmayı öğretiyor. Hazreti insan olmayı öğretiyor. Hacda cidal yoktur dedi. Münakaşa yoktur dedi. Tartışmak yoktur dedi. Gönül kırmak yoktur dedi. Ne vardır? Tam tersi vardır. Tebessüm etmek vardır, ikram etmek vardır, yardım etmek vardır, güzel yapmak vardır. Bu durumda hac, insanı insan yapar. Onun beşeri tarafını arkaya alıp, insani tarafını öne çıkarır. Allah bu eğitimi, bu talimi ona hacda yaptırır. وَمَا تَفْعَلِ مِنْ خَيْرٍ Siz hayır namına neyi yaparsanız Allah onu bilir. Artık sen hayırsın dedi. Artık senden sadece hayrın meydana gelmesi gerekir. Sen hayırsın. Hayır namına senden ne meydana gelirse, Allah'ın hayır isminin tecellisinden senden ne meydana gelirse Allah onu bilir. Yani yaptığını Allah için yap, Allah onu bilir. يَعْلَمْهُ اللّٰهُ Allah onu biliyor. ve tezvedu yola çıkarken haja giderken azık temin edin kendiniz için azık hazırlayın yani yolculukta aç kalmamak için susuz kalmamak için tedbirinizi alın maddi olarak tedbirinizi alın ve inna hayra'z zadi't takva ama Gıdanın, zat gıda demektir, gıdanın en hayırlısı takvadır. Takva bir de gıdaymış. Takva alica neymiş? Elbiseymiş. Takva gıdası. Ve <gülüyor> takuni <gülüyor> bana karşı takvali olun dedi. Ne yaparsan yap, benim hesabımı yaparak yap. Kullarıma muamele ederken bana karşı takvali ol. Kuluma yaptığın muameleyi bana yaptığını unutma. Benim için yaptığını unutma. Ya ulil elbab, ey gönül sahipleri, ey akıl sahipleri, bunu anlayın. Aklınızı kullanın. Gönül ehli olun. Gönlünüzle bakın. O zaman yola çıkmadan önce ne yapmak gerekiyormuş? Azık hazırlamak gerekiyormuş. Azığın en hayırlısı da takvaymış. Eğer takva azığını hazırlamazsak, takvali olarak yani Allah'a karşı sorumluluğumuzu bilerek neyi kazanacağımızı bilmeden gidersek takva azığını hazırlamamışız demektir. Takva azığını da inşallah beraber anlamaya çalışacağız. Vallahi, ala Nasi, hijul Beyti men istatag elihis sabila. Hacca yol yol bulabilen gitmek için yol bulabilen herkes, bütün insanlar üzerinde orayı hac etmek, bütün insanlar üzerinde Allah'ın hakkıdır. Eğer sen Allah'ı kabul ediyorsan, Allah benim senin üzerindeki hakkım budur. Vemen kafere kim bunu inkar ederse, belki haz etmeyi insanlar üzerindeki hakkı olarak kabul etmez. Kim bunu inkar ederse ve in Allah e anil alemin. Evet, bilsin ki Allah bütün alemlerden ganidir, müstaghniidir. Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Eğer Allah bu kulumun üzerindeki hakkıdır dediyse bu kul içindir. Allah için değil. Orayı ziyaret ederse Allah'a bir faydası olmaz. Kazanacak olan insanın kendisidir. Evet, Kim bunu inkar ederse, inkar etmek ben hacı kabul etmiyorum demek değildir. Oraya gitmemek için mazeret üretmektir. Gereksizdir demektir. Hatta bazı kimseler bilerek veya bilmeyerek işte haca gitmek, Araplara para yedirmektir diyor. Hacı böyle anlamış. Böyle söylerken mümin olduğunu da söylüyor ama Allah'ın vahyinden haberi yok. Böyle söyleyince kafir olacağından haberi yok yalnız. Oraya yol bulabilen dedi. Yol bulabilen. Ne demek? İmkanın olur olmaz. Yani bekle, yaştan ondan sonra git değil. İmkan bulur bulmaz. İlk fırsatta. Yol bulabilen demek, artık yürüyerek mi gider? Atla mı gider? Eşekle mi gider? Arabayla mı gider? Yeter ki oraya yol bulsun, mutlaka gitmelidir dedi. Ziyaret etmelidir orayı dedi. Bu benim senin üzerimdeki hakkımdır dedi. Bu hakkımı yerine getir. Allah insanı kendisini abd olsun diye yaratmış. Orada ona abdiyeti gösterecek. Kendisine abd olan kullarını gösterecek. Orada, milyonlarca insanın bir anda nasıl avd olduğunu görecek. Ne der orada? Yani burada ha ben olmuşum, ha olmamışım. Demek gerçek manada Allah'a avd olanlar varmış. Benim olup olmamam bir şey değiştirmiyor. Orada bunu ona tattırır. Feyi dakidey tım hac ibadetinizi bitirdikten tamamladıktan sonra veskuru <gülüyor> Allah Allah izik hacı tamamladın artık Allah izik etme zamanidir Allah deme zamanidir her anda Allah deme zamanidir artık bunu kazandın nasıl kezik yokum aba Ekum Eskide müşrikler en öne atalarını, babalarını alırlardı. Onlarla övünürlerdi. Onlarla kibirlenirlerdi. İşte bizim sırale atalarımız şöyle yapmış, atalarımız böyledir deyip överlerdi. Yani hangi atalarına yapıyorlardı? Evet, bundan sonra Allah'ı zikredin dedi Atalarınızı zikrettiğiniz gibi. Ev eşedde zikra. Hatta ondan daha şiddetli olsun sizin zikriniz. Artık ata mata yok. Büyüklerini övmek yok. Allah'ı övmek var. Allah'ı zikretmek var. Allah demek var. Feminin annası men yekul. İnsanlardan bir kısmı var ki şöyle der. Rabbena atina fi dunya. Rabbimiz bize dünyada ver derler. Ve ma lahu fil ahireti min Onun ahiretten nasibi yoktur. O ahiretini kaybetmiştir. Allah'ı zikretmiyorsa, her anda Allah demiyorsa dünyayı tercih etmişse Rabbim bana dünyada ver diyorsa onun ahiretten nasibi yoktur niye nasibi yoktur? imanı yoktur da onun için Allah'a iman etmemiş ama haz ona Rabbim bana cenneti ver dedirtir Rabbim benden razı ol dedirtir Rabbim seni istiyorum dedirtir dedirtmelidir onu bu şura vardırmalıdır. Bu şuuru ona kazandırmalıdır çünkü. Ve biz bu ve ana İbrahim'e Mekanel Beyt. Biz İbrahim'e Kabe'nin yerini beyan ettik. Enla teşrik bir şey a bana hiçbir şeyi şirk koşmayın dedik ve tehir betiye littayifîn onlara dedi ki İbrahim'e ve İsmail'e beytimi evimi temiz tutun kimin için beytimi ziyaret edenler tavaf edenler için beytimi evimi temiz tutun ve kâimîn kıyamda duranlar için ve rükkâh, rüku edenler için, es-sücud, secde edenler için, beytimi temiz tutun dedik. Allah peygamberlerine, iki peygamberine, nebisine, resulüne ne diyor? Evimi temiz tutun. Kimin için? Tavaf edenler için, kıyamda duranlar için, ruk'u edenler için, secde edenler için, ibadet yapanlar için. Allah bu emri nasıl peygamberlerine yapıyorsa bütün insanlara yapmıştır. Bütün mescitler, Allah'a secde edilen yerler Kabe'nin beytin bir şubesidir. Eğer orası tavaf ediliyorsa, orada secde ediliyorsa, kıyamda duruluyor, rükuda duruluyor, secdede duruluyorsa... Allah neden selat için demedi de her birini ayrı ayrı söyledi. Çünkü kıyamın ayrı ibadet, ruhunun ayrı bir ibadet, secdenin ayrı bir ibadet olduğunu beyan etmek için. Bir de tavaf edenler için. Tavaf niye yapılır? Kabe'nin etrafında dönerken hangi niyetle dönmemiz gerekir? Her şey dönüyor. Kainatta atomdan kainata kadar, bütün galaksileri kaplayan göklere kadar dönmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey tavaf halinde ve her şey dönüyor. Her şeyin dönüşü aşkladır yalnız, aşkla. Her şey sema halindedir demek doğrudur. Sema, her şey sema ediyor. Sema ettiği için vardır. Sema ettiği için varlıktır. Eğer bu sema durursa her şey içine çöker ve yok olur. Atomun seması durduğunda içine büzülür, yok olur. Dünyanın dönüşü, içindeki atomlar durursa bir anda toz duman olur. Yani atom bombası gibi patlar. Yok olur. İsa'nın da seması vardır. Seması Beytullah'ın etrafındaymış. Allah bu eğitimi ona yaptırır. Bu şuuri ona vermek içindir bu. Allah'ın rızasının, dostluğunun, Rabbinin rızası etrafında, cemali etrafında sema etmelidir, dönmelidir. Onun aşkı, muhabbeti etrafında sema etmelidir. Sema ederken aslında bir de kendi etrafında sema ediyor. Allah'ın kendisine nefrettiği ruhun etrafında sema ediyor. Eğer onun bu seması olmazsa o hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı Yer Yeryüzündeki bütün mescitler Kabe'nin bir şubesidir. Onun için mescitlerin temiz tutulması gerekir. Allah temiz tutun dedi. Eğer bir mescitte Allah'ın muhabbeti kazanılıyorsa orada Allah'ın huzurunda durmayı, kıyamı öğreniyorsa Allah'ın emri karşısında eğilmeyi, rukuyu anlıyorsa ben senin kurunum, sen de benim Rabbimsin deyip Rabbine secde edip ona olan aşkını, muhabbetini, secdesiyle ifade ediyorsa o Kabe'nin bir şubesidir. Temiz tutmak ne demek? Zahiri olarak temiz tutmak, evet, biri bu, bir de manevi olarak temiz tutmak vardır, manevi olarak temiz tutmak nasıldır? Allah söyledi, orada dünyaya bakmak yoktur. Refese. Refes yok orada, bakış yok orada, dünyaya bakış yok, nefse bakış yok, nefsin arzularına, isteklerine bakış yok. Nefsin dünyanın hesabını yapmak yok. Orada cidal yok, kavga yok, tartışmak yok. Kalp kırmak yok. Ne var? Takva var orada. Allah'ın hesabını yapmak vardır. Onun için biz de bütün çabamızla, gayretimizle bulunduğumuz yeri, bulunduğumuz mescidi Kabe'nin bir şubesi olması için Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama şahit oluyoruz. Hep beraber şahit oluyoruz. Gerçekten kirletenler vardır. Bu doğru bir şey mi? Evet. Allah temiz tut dedi. O temiz tutma işini kime verdi? Evet. Peygamberlerine. Hz. İbrahim'e, Hz. İsmail'e. Temiz tutanlar, onların yaptığını yapmış olur. Ve izc alnel beite mesabeten dinasi ve emna. Biz o beyti, insanlar için bir toplanma yeri ve bir güvenlik yeri kıldık. Neden güvenlik? Hem insanların birbirinden güvende olduğu bir yer. Hem nefsinden hem şeytandan güvende olduğu bir yer. Onun için söylüyoruz, arkadaşlar gelirken nefsini, şeytanını kapıda bıraksın, öyle içeri girsin diyoruz. فَتَّخِذُ min مَخَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ Siz de İbrahim'in makamından kendinize bir salat yeri, bir secde yeri edin. İbrahim'in makamından bir makam edinmek demek, İbrahim, Allah onu dost edinmiştir. Onun dostluğundan bir pay alın demektir. Yoksa orada makami İbrahim diye bir yer vardır, gidin orada namaz kılın manasına gelmiyor mu? Siz de İbrahim'in makamından bir pay edin. Onun secde ettiği gibi secde edin, rükuv ettiği gibi rükuv edin, kıyamda durduğu gibi kıyamda durun. Onun yaptığı gibi yapın. Örnek veriyor Allah. Sizin için örnek olsun. İbrahim. Ve ahidna ila İbrahim'e ve İsmail. Biz İbrahim'den ve İsmail'den ahit aldık. Söz aldık ki En tehhire Beyti Littâifine vel akifine Ve rükkâ'i suçud Beytimi Temiz tutsunlar diye, tutacaklar diye İbrahim'den ve İsmail'den söz aldık, ahit aldık. İbadet yapanlar için, ruku edenler için, secde edenler için, tavaf edenler için evimi tutacaklar diye onlardan söz aldık. Allah bu sözü herkesten almıştır. Eğer onu Peygamberimiz olarak kabul ediyorsak, Aynı şekilde bizim de beyti temiz tutmamız gerekir. Hem zahiri hem de manevi. Ve ezin fin nasi bil hac. İnsanlara hac ilan et. Kime söylüyor bunu? Hazreti İbrahim'e. Yehtuke <gülüyor> ricalen ve kulli damir. Onlar gelsin der. Yaya olarak gelsin der, yürüyerek gelsin der ve her türlü binek üzerinde gelsin der. Her türlü bineği kullanıp beyti haz etmeye gelsinler. Yeretine mil kullif, tecin amik, bütün geniş yollardan uzak ve derin vadilerden gelsinler yani her taraftan gelsinler davet et o zaman eğer biz Allah'ın beytinin bir şubesi olan bir mescitte bulunuyorsak orası Kabe'ye bir şube olmuşsa ne yapmak gerekiyor? insanları davet etmek gerekiyormuş hem de her taraftan gelsinler diye davet etmek gerekiyormuş yani Allah bu imkanı Hazreti İbrahim'e verdi ve bize vermedi mi? Evet, vermiştir. Bütün peygamberlerine nasıl kazanma imkanı tanımışsa, bütün kullarına böyle tanıma imkanı vermiştir. Hiçbir kul yoktur ki bir peygamberin fıtratında, mizacında olmasın. Hiçbir kul yoktur. Bakacağız kendimize hangi peygamberi örnek almışız. Halımız hangi peygambere benziyor? Hangi peygamber gibi olmak istiyoruz? Kulun kendine bakması gerekir. Yoksa böyle bir derdi yok mu? Yoksa onun için örnek başkaları mı? Allah bir de müşrikleri anlatıyor. Ve makane selatuhum indel bait. Onların seratları namazları, duaları, halleri o beytin yanında, Allah'ın evinin içinde İlla mukâen ve tesliye ancak ıslık çalmak ve el çırpmaktır. Islık çalmak ve el çırpmak, alkış çalmak yani. Alimlerimiz ne dediler? İşte müşrikler Kabe'yi tavaf ederken orada Islık çalıyorlardı, el çırpıyorlardı. Bu iş bu kadar basit olmaması lazım. Bu işi böyle hafife almak doğru değildir. Allah bunu bize söylüyor. Bizim ne yapmamız gerektiğimizi söylüyor. Bir de el çırpıp ıslık çalmamamız gerektiğini söylüyor. El çırpmak demek boş ses çıkarmak demektir. Boş boş konuşmak demektir. ıslık çalmak da öyle, boş nefesi dışarı veriyor. Hiçbir şey söylediğinden aslında istifade edilmiyor. Boş konuşuyor, boş şeyler anlatıyor, boş hareketlerde, boş tavırlarda bulunuyor. Eğer burada da biri Allah demekten başka bir şey söylüyorsa, onun hali takvada ise. Kıyam değilse, ruku değilse, secde değilse, tavaf değilse bu durumda yaptığı bir şey el çırpmaktır, ıslık çalmaktır. Ya yühellezine amenü Ey iman edenler! Ey iman ettiğini iddia edenler! La tuhillu şairellahi vele şehral haram Allah'ın o koyduğu ölçülere o sembollerine saygısızlık yapmayı o zamana hac zamanına insanların haca geldiği o hac zamanındaki o aylara saygısızlık, hürmetsizlik yapmayı Lel hadiye, vellel kalayip, o büyük baş hayvanları olsun, develer olsun, onlara da hürmetsizlik, saygısızlık yapmayın. Kurbanlık için getirilmiş olan o hayvanlara da dikkat edin. Vela ameni nel beykel haram. O emniyet içinde Allah'a Allah'ın evine gidiyorum deyip Allah'a güvenmiş olan kimselere saygısızlık, hürmetsizlik yapmayın. Onların getirdiği kurbanlıklara da saygısızlık, hürmetsizlik yapmayın. Yethe ne felden min Rabbihi o Rabbinin fazlını arayanlara, kazanmak için gelenlere, ibadet için, tavaf için, ruku için, secde için gelenlere saygısızlık yapmayın. Ve Allah'ın rızasını isteyerek gelenlere saygısızlık yapmayın. Ayeti bugüne taşıdığımızda anlatılan diyeceğiz. Mescide gelenlere saygısızlık yapmayın. Mescide gelenler hayvan gibi bile olsa saygısızlık yapmayın. Gelmişse de bir derdi vardır. Rabbinin rızasını arıyordur. İbadet için gelmiş. Bir derdi vardır. Saygısızlık yapmayın. En saddukum ani'l mescidi'l harami en Ta Hitap Resulullah Efendimiz'e ve sahadiyedir. Geçmişte onlar sizi oradan çıkarmıştı. Sizi oradan men etmişlerdi. Hicret etmek zorunda kalmıştınız. Bundan dolayı siz de onlara kızıp onlar hakkında yanlış yapmayın. Onlar hakkında sınırı geçmeyin. Orayı unutun dedi Allah Ve taavenu Alel birri ve takva Takva ve güzellik Konusunda yarışın Birbirinizde güzellik yapın Onlara da güzellik yapın Onlara takvari davranın Allah'ın hesabını yapın Onlar da Allah'ın kulüdür Onlara da kulluğu sizden öğrensin Takva ve güzellik iyilik konusunda birbirinizde yardımlaşın. Ve taavenü ismi ve'dua. Düşmanlık ve günah konusunda yardımlaşmayın. Düşmanlık ve günah konusunda birbirinizi desteklemeyin, birbirinize yardım etmeyin. Siz müminsiniz çünkü. Yani iyilik, güzellik ve taqa konusunda birbirinize yardım edin. Eğer biri düşmanlık yapar veya günah işler, yanlış bir şey yaparsa birbirinizi bu konuda desteklemeyin, mani olun. وَالتَّقُلَّهِ Allah'a karşı takva sahibi olun ki bu Allah'ın size emridir. Allah size insan olma sorumluluğunu böyle yüklemiş. İnne اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ <m> Muhakkak ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Kim Allah'ı dinlemezse, ciddiye almazsa, emrini, vahyini ciddiye almazsa Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hacdan sonra Allah, Resulullah Efendimiz'e vahyini indiriyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin için dininizi tamamladım. Neyle tamamladı? Hacra tamamladı. En ince ayrıntısına kadar kulluğu öğretip, hacla dinini tamamladı. Ve ekmeltu Aleikum ni'metti. Sizin üzerimizdeki nimetimi de evet itminana erdirdim, tamamladım. Veridtu lekumul İslam'e dinen. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Hazretiyimizde Allah hacı anladığımızda dinimiz kemale eriyormuş, üzerimizdeki nimeti tamamlanıyormuş. Gerçek manada İslam, Müslüman oluyormuşuz. Bunlar hacla ilgili ayetlerdi. Şimdi hacın nasıl yapılması gerektiğini, hacı nasıl anlamamız gerektiğini hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Önce anlamak gerekiyor ki, hac, kardeşlerimiz hacca giderken, Yola çıkmadan önce hazırlık yapmaları gerekir. Bu hazırlık neydi? Takva. Allah'a karşı sorumluluğumu yerine getirmeye gidiyorum. Rabbim beni davet etmiş, davetine icabet ediyorum. Allah'ın benim üzerimdeki hakkıdır çünkü. Hac davetine icabet etmek... Evden adımını dışarı atar atmaz, hac başlamıştır. Allah nasip ederse cemaat halinde hep beraber gitmeyi düşünüyoruz. Bunun için de arkadaşların e, burayı doğru anlamaları gerekir, güzel anlamaları gerekir ki hac mevrul bir hac olabilsin, hacımız mevru olsun. Evden adımını dışarı atar atmaz yolculuğa başlar başlamaz hac başlanmıştır. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hac meşakattır dedi. Hac meşakattır. Hac sorundur, sıkıntıdır, sabır gerektiren bir şeydir. Artık sabrı öğrenmesi gerekir. Sabırlı olması gerekir. Çünkü herhangi bir şekilde kızması doğru değildir münakaşa etmesi doğru değildir. Tartışması yanlıştır. Allah yapma dedi böyle. Bunu yapamasın dedi. Sonra ihramli giyer. İhram, kefen demektir. İki parça bez, dikişsiz, nakışsız. İki parça bez, ihramli giymesi gerekir. Giyinmeden önce soyunması gerekir. Her birinin şair, sembol dedi ya, sembolleri anlamak gerekiyor. Sembolleri anlamazsak, hac, şair olmaz bizim için. Sadece takvidi bir şey olmuş olur. Önce soyunuyoruz. Elbiselerimizi soyuyoruz. Evden çıkınca evi de geride bırakıyoruz. Buyurmuştu diye ve refese, geri bakmak yoktur. Bakış yok. Yani neyi geride bıraktım diye bakmıyorsun. Yani biri ölürken, geride şunu bıraktım, şunu bırakıyorum derse o hiç ahirete gitmiyor demektir. Ahirete gideceğini kabul etmemiş demektir. Hac'a giden de o kefeni giymeden önce evi arkada bırakıyor. Evlatlarını arkada bırakıyor. Ticaretini, her şeyini arkada bırakıyor. Sonra yetmez. Bırakması gerekir. Onun için hac bir şeyi almak değil, kendindeki fazlalıkları bırakmak demektir. Terk etmek demektir. Bırakmadan alamazsın. Terk etmeden kavuşamazsın. Kendini, nefsini de terk etmeden Rabbini bulamazsın. Allah terk etmeyi öğretiyor önce. Bırakmayı öğretiyor. Evini terk ediyor. Aile efradını terk ediyor. Orada sahip olduğunu zannetti ki, Malını, mülkünü, her neyi varsa bırakıp terk ediyor. Allah'a emanet ediyor. Allah'ın evine giderken her şeyi geride bıraktığını Allah'a emanet ediyor. Ne olursa olsun Allah alemlerin Rabbidir, her şeyin Rabbidir. Her şeye, herkesten, herkese de daha yakındır. Evladımıza da bizden daha yakındır. Evet, eşimize de bizden daha yakındır. Çünkü o onun Rabbi. En yakın olana teslim ediyoruz, emanet ediyoruz. Daha önce Allah sana emanet etmişti, şimdi sen sahibine geri emanet ediyorsun. Giderken, ölürken de bu böyledir. Aslında ölümün kefenin kefen giymek o demektir. Ölümün provasını yapıyorsun. Sonra elbiselerinden kurtuluyorsun, elbiseni terk ediyorsun yani. Ne demek bu? Artık hiç kimse sen hayatı yaşarken, dünyadayken mevku nedir? Makamın nedir? Rütben nedir? Kimse bilmez. Onu giydikten sonra herkes aynıdır. Herkes birdir. Nedir? Kul. Rütbe geçmez. Makam geçmez. Mevku geçmez. Cebi de yok. Neyi öğreniyorsun orada? Allah. Neyin şuurunu sana veriyor? Hepiniz bulsunuz. Artık sen amelinle huzurdasın. Huzura gidiyorsun. Beytullah, Allah. Kabe'ye Beytullah, Allah'ın evi dedi. Amelinle huzura gidiyorsun. Her şeyi geride bırakarak mevkini makamida. Bırakarak gidiyorsun. Kefeni giyiyorsun, Kefen beyaz. Mutlaka o beyaz olmasının da bir hikmeti vardır. Erkekler beyaz kefen giyiyor. Kadınlar kendi elbiseleriyle gelme hakkına sahiptir. Ama mutlaka mümkünse onların da giydiği elbisenin beyaz olması en güzelidir. Orada öyle süslenmek yok. Sonra yola çıkıyor mikat denen harem'in sınırları içine evet, giriyor. Öyle 50 kolunu sallıya sallıya giremez. Mutlaka ihramlı olması gerekir. Yani kefeniyle girebilir. Kefensiz girilmez. Evet, yazıyor orada kefensiz girilmez. Yani ölmeden evvel ölmeyenler giremez. Girse ne olur? Girse Zaten eskiden millet atla gidiyordu, deveyle gidiyordu, eşekle gidiyordu. Deveye de giriyor oraya. Deve gibi girmiş olur. Eşek gibi girmiş olur yani. Eğer kefenini giymemişse. Ama bütün bunların hazırlığını daha yola çıkmadan, bu niyeti yola çıkmadan yapıyor ki yapması gerekir. Evet. biri kefeni giyip o sınırdan içeri girdiğinde artık kendini de terk ediyor nefsini de terk ediyor biri kendisine ağır bir söz söylese bile kendisiyle münakaşa etse bile kavga yok tartışmak yok münakaşa etmek yok dedi Allah niye? sen Allah'a teslim olmuşsun sen artık Müslümansın sen gerçekten Müslümansın artık şimdi Müslümansın Müslümanlığı sana tattırıyor Allah. Müslüman olmak ne demektir? Mümin olmak ne demektir? Sana tattırması gerekir. Beşeri tarafını bir kenara bırakıyor. Daha doğrusu beşeri tarafını arkaya atıp, manevi tarafını, ruh tarafını öne alıp, artık Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olarak Allah'ın evine doğru gidiyor. Gitmesi gerekir. Yolculuk Kabe'ye doğrudur, Beytullah'a doğrudur. Eğer böyle yapmazsa ne olur? Turist gitmiş öyle, turist. Böyle eğer turist gibi giderse, Mebrûl Hac'dan, Hac'ın kokusunu bile alamaz Taklit ediyor çünkü. O harem bölgesine girer girmez ilk yaptığı şey nedir? Telbiye okumak. Telbiye. Lebbeyk, Allahumme lebbeyk. Emrindeyim ya Rabbi. Emrine amadeyim. Emrindeyim. Ne demek emrindeyim? Ben senin kulun artık. Bütünüyle artık her halimle senin kulun Emrindeyim. Bunu bir tek orada söylemesi yetmiyor yalnız. Bu alışkanlığı orada kazanması gerekir. Bu hali orada kazanıp geri döndüğünde Allahu lebeyk demeye devam etmesi gerekir. Sonra ne diyor? Lebeyk, Allahümme lebeyk, lebeyke la şerike leke lebeyk. Emret ya Rabbi, emret Rabbim. Senin şerikin yoktur. Ortalığın yoktur. Hiçbir şeyi sana şirk koşmuyorum. Her şey senindir. Ben de senin. Emret. Emrindeyim. Buyurun. Lebek aynı zamanda buyur. Manasıydır. Sen bana gel dedin. Ben geldim ya Rabbi. İnnel hamde vel ni'mete leke vel mürk. Ham senindir. Ham senin içindir. Yani elhamdülillahirrabbil alemin. Ve nimete. Bütün nimetler senindir. Ne varsa senindir. Leke mülk. Ve mülk senindir. Ben her şeyi bıraktım. Bana emanet ettiklerini de sana emanet edip geri bıraktım. Elbise mi, rütbe rütbe mi, makamımı da bıraktım nefsimi de bıraktım evet sana geldim. Artık ondan sonra selam da budur iki kişi karşılaştığında birbirine selam vermeleri gerekirse selam vermez bunu okur iki topluluk karşılaştığında bunu okur lebeyk Allahümme lebeyk lebeyke la şerike leke lebeyk innel hamde وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُرْقِ Yaklaşınca Kabe'ye her taraftan tabi bu yükseliyor bu telbiye, bu zikir yükseliyor gök gürültüsü gibi aynı şekilde iki topluluk yani böyle araya bir şey girse tekrar karşı karşıya gelseler bir daha okumaları gerekir selam gibi artık kul Allah'ın emrine amadedir ama lebek diyor yalnız. Ne diyor? Sen benden iste ya Rabbi. Ben senden şunu istiyorum bunu istiyorum değil. Levbeyt. Allahümme levbeyt. Buyur ya Rabbi. Emret ya Rabbi. Emrindeyim ya Rabbi. Her şey senindir ya Rabbi. Kulbudur. Onun için kuli anlatırken ya Rabbi bana şunu ver bunu ver diyen değil ya Rabbi sen benden ne istiyorsun diyendir diyoruz. Bu ne zamana kadar devam eder? Kabe'yi görünceye kadar, Beytullah'ı görünceye kadar bu devam eder. Görünce ne yapması lazım? Görünce de tekbir getirir. Allahu Ekber. Allah'ın beytim dediği yeri görür. Allah'ın beytim dediği, evim dediği yeri görüyor. Söyledim, orada bütün gönüller Allah'a dönmüş ve... Gelenlerin hepsi Allahümme beklemiş, demiş Emrindeyim demiş Emret demiş Buyur ya Rabbi demiş Allah da dualarına icabet ediyor yalnız Niye? Çünkü Beytullah Allah'ın evi demek Harem'in sınırına girer girmez Allah'ın korumasına giriyorsun Emniyetine giriyorsun Bununla beraber Allah'ın misafirisin Allah misafirine ona göre muamele eder misafir gider girmez önce bir kahveyi tavaf eder sonra bir say eder nafile bir ömre yapar yani tavaf ederken ne diyor evet, Ya Rabbi Beyt'in etrafında, Beytullah'ın etrafında dönüyorum. Kalbini Kabe'ye taraf veriyor, sol tarafını yani Kabe'ye veriyor, öyle duruyor. Gönlünü ile beraber ediyor. İkisini birleştiriyor aslında. Gönlünü, kalbini Beytullah yapıyor. Beytullah olarak kabul ediyor artık. Ya Rabbi emret demiş. Ya Rabbi emret demek ne demek? Ya Rabbi senin bana muameleni artık bekliyorum. Tecellini bekliyorum demektir. Sen neyi emretsen ben öyle yaparım demektir. Yapıyor mu? Yapıyor. Orada Allah ona bu imkanı tanıyor. Her şeyi siliyor gönlünde. Dünyayı da siliyor, mevkiyi de siliyor, makamı da siliyor. Nefsini de siliyor. Ama eğer Allah'a dönmüşse, takva sahibi olarak takva azığıyla gitmişse yalnız, niyetini doğru yapmışsa, anlamışsa bunu. Bununla beraber Kabe'yi tavaf ederken Allah'ın rızası etrafında dönüyor demektir. Yani bundan sonra benim işim, benim derdim Allah'ın rızası, Allah'ın dostluğu, Allah'ın cemali, Allah'ın sevgisi etrafında dönmektir. Onu isteyip onu almaya çalışmaktır der. Der ve demiştir. Bunu böyle de anlamıştır. Anlamış olması gerekir. Bu telbiyeyi getirirken İlk söyleyen kimdir? Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, sonra devam ediyor. Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Yakup, Resulullah Efendimiz, hepsinin söylediğini söylüyorsun. Ne demek? Ben de onların söylediğini söylüyorum, ben onlardan ben onların, onlarla beraberim. O kalabalık içinde bir damla gibi olmuş olsam bile deryaya girmiş oluyorsun. İnsan olma deryasına, Allah'a avd olma deryasına girmiş oluyorsun. Sende hiçbir şey olmayabilir. Çok yanlışın, çok günahların, çok eksikliğin olabilir ama o damla deryaya girmişse artık damla da deryadır damla, derya muamelesi görecek Allah'tan Allah'ın orada böyle bir muamelesi vardır, damlaya derya muamelesi derya kim? Uğullar bütün peygamberler bütün peygamberlerle beraber olanlar onların söylediğinin aynısını söylüyorsun Lebeyk Allahümme Lebeyk diyorsun Kabe'nin etrafını dönerken de onlar gibi dönüyor, hep beraber dönüyorsunuz. Artık kendini bağımsız bir kul olarak görmüyorsun. Görmemen gerekir zaten. Zaten böyle bir görüş, nefsani bir görüş, benliktir bu. Benlik. Artık bakışın Allah'a göredir. Allah'ın kulları. Biz Allah'ın kuluyuz. İyyâkena abudû ve iyâkena sâin diyorsun. Ehdine siratel müstakîm. Yani ya Rabbi, yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Senden istiyoruz, seni senden istiyoruz. Bizi sirat-i müstakime hidayet et. Bizi diyorsun, beni demiyorsun. Fatiha'nın hakikatini orada yaşıyorsun. Bunu tadıyorsun yani. Ben demekten kurtuluyorsun. Artık biz diyorsun. Ben, benden öncekiler, peygamberler, hatta sonra gelenler. Biz, biz hepimiz senin kulunuz. Mesele, Kulluğu böyle anlamaktır. Allah'a göre anlamaktır. Benlik yapınca ne olur? Benlik yapınca işte ben şöyleyim, ben böyleyim, ben böyle güzel yaptım, ben böyle doğru yaptım, ben böyle ibadet yaptım. Sen kul olamamışsın. Sen hiç Allah'ı anlamamışsın, sen hiç Allah'ı tanımamışsın demektir. Biz demeyene kadar. Allah'a göre bunu anlaman gerekir. Sonra ne yapar? Yapacağı şey ne olur? Eleştirmek ve çekiştirmek. Yermek ve küçümsemek. Hafife almak. Allah orada hulgu öğretiyor. Evet. Hac cennettir dedim. Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Sahabeye cennet bahçelerine oradığınızda oradan istifade edin. Sahabe soruyordu. Ya Resulallah Yeryüzünde cennet bahçesi mi var? Evet buyurdu. Allah'ın zikredildiği meclisler, yerler cennet bahçesidir. Allah'ın zikredildiği meclisler, yerler cennet bahçesidir. En büyük zikir orada yapılıyor. Dünyanın dört bir tarafından, her ırktan, her dilden, her renkten gelmiş olan insanlar evet, oradadır. Rabbini orada zikrediyor. Hem de hep beraber. En büyük cennet bahçesi. Onun için Allah'ın zikredildiği diğer mescitler de neymiş? Cennet bahçesiymiş. Çünkü Kabe'nin cennet bahçesinin bir şubesidir de ondan. Niye cennet bahçesidir? Cennete kavga yok, cennete münakaşa yok, cennete kün yok, cennete nefret yok. Ne vardır? Selam vardır, selam. Herkes birbirine dua eder orada, birbiri için selamet ister. Bir de onlara Rabbinin selamı vardır. سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّنْ Rahim olan Rablerinden onlara selam vardır. Dünyadaki cennet bahçesinde de bu böyledir. Onlara evet, rahim olan Rablerinden selam vardır. Herkesin kendine bakması gerekir. Gönlü cennet olanlar cennetliktir demem bundan dolayı iyidir. Gönül cennete dönmeden cennet yoktur demem bunun içindir. Bundan dolayıdır. iyidir. Hac aynı zamanda tevhid demektir. Bir olmak demektir. Allah ile bir olmak demektir. Allah ile bir demek Allah'ın kulu olarak Allah için bir olmak demektir. Allah'ı sevdiği için Allah'ın kullarıyla bir olmak demektir. Tevhid, vahdet. Bütün kulları Allah'ın kulu olarak görmek, bütün varlığı Allah'ın mülkü olarak görmek, hepsini kendisi için, kendisi hizmetine verilmiş olarak görmek, tevhid olur, tevhiddir. Yoksa sen ayrıyorsan ben ayrıyım, onlar şöyle yaptı, bunlar böyle yaptı, şunlar yanlış yapıyor, cehennemlik, bunlar böyle yapıyor, cennetlik, sen böyle bir haka sahip değilsin, tevhid bu değildir, sen la ilahe illallah diyememişsin. Herkes Allah'ın kulüdür. Bütün varlık Allah'ın yaratmış olduğu mahlukudur. Orada tevhid ile bakmayı Allah öğretiyor. Bir de Arafat'a çıkmak vardır. Arefe günü evet, Arafat'ta Hazreti Adem'de Hava annemizin buluştuğu yerdir. Tevbelerinin kabul olduğu yerdir. Aynı şekilde Arafat'a gidenlerin bu hali tatması gerekir. Daha doğrusu kaybettikleri cennetlerine yeniden geriye dönüş yolculuğunun başlaması demektir Arafat. Geriye dönüş, cennete dönüş yolculuğunun başlaması demektir ki, çünkü Allah orada tevbelerini kabul etmiş. Onun için Arafat'taki dua reddolmaz buyurdu. Eğer biri Arafat'ta dua eder ve benim duam kabul olmadı derse buna kefaret gerekir. Yalan söylemiş olur çünkü. Allah, Arafat'taki duayı reddetmez buyurdu. Ama dua ederse tabi. Orada, kiminle buluşuyoruz aslında, buluşmamız gerekir. Nefsimizle buluşuyoruz. Nefis, bizim havamız. İnsan adamsa, nefsiyle onun havasıdır. Nefsiyle buluşuyor. Yaptığı o cennetten çıkarılma sebebi olan, evet, Yanlışıyla hesaplaşması gerekir. Tövbe etmesi gerekir. İstiğfar etmesi gerekir. Tövbe istiğfar ederse Arafat'taki duası kabul olur. Kendisiyle buluşur, hakikatiyle buluşur, cennetiyle buluşur. Arafat'ta dünyanın dört bir tarafından gelen bütün mümin ve Müslümanlarla buluşur ve hep beraber dua ederler. Dua. Ayakta durup dua ederler. Arafat'ta, vakfeye durmak demek zaten ayakta durmak demektir. Ayakta durup dua eder. Niye oturup dua etmiyor, yatarak dua etmiyor, secdede dua etmiyor? Niye ayakta olması gerekir? Mutlaka bir hikmeti olmalıdır. Hac şairdi, şiar, şuurlanmakti. Yapılan her hareketin bir manası vardır. Yapılan o sembolik hareketin manevi bir tarafı var demektir bu. Yani bütün dünyadaki Müslümanlar için sadece dilinle dua etmiyorsun. Ayağa kalk. Yatıyorsun sen. Kıyamda dur. Harekete geç demektir. Kalk diyor Allah. Bir şeyler yap. Niye bunu Arafat'ta yapıyor? Allah'a cennete dönsünler diye. Gönülleri cennete dönsün diye. Evet. Havasıyla buluşsun diye. İstihbar etsinler diye. Bütün insanlarla kardeş olduğumuzu orada kabul ediyoruz. Onların dertleriyle orada dertleniyoruz. Orada tanışıyoruz. Evet. Arafat Aynı şekilde cennete geri dönmenin şuuruna varmak demektir. Dünyayı bırakıp cennete geri dönüş yolculuğuna başlamak demektir. Bu şuurla şuurlanmak demektir. Arafat'ta herkes ağlıyor. Ben ağlamayan kimse görmedim doğrusu. Herkes ağlıyor. Allah ağlatıyor. O dua harinde ağlamayan kimseyi bilmiyorum. E tabi o binekler gibi gidenler müstesna onlar. İşin şuurunda olmadıkları için müstesna diyorum. Adem babamızla hava annemiz gibi ağlıyor. Allah ağlatıyor dedim ya. Allah affedecek ya. Allah kendine döndürecek ya, cennet yolculuğuna koyacak ya onu. Ağlatıyor Allah, ikram ediyor, ikram. O kadar insan ağlarken birinin ağlamaması mümkün olmayacak. Denecek kadar zordur. Bir de buradan neyi öğrenmek gerekiyor? Eğer biz Allah için gözyaşı döken bir topluluğun içinde olursak, biz de onlarla beraber ağlarız, iman ederiz yani. İman eden bir toplulukla beraber olursak, bir cemaat içinde olursak iman ederiz. Bir de bunun şuuruna varıyor insan. Evet, Arafat'tan sonra geri dönülüyor. Evet, Meş'ari haram, şuurlanma yeri. İnsanların sel gibi aktığı yerden siz de akın buyuruyor. İnsanların sel gibi aktığı yerde. Artık o selin içinde bir zerre bile değilsin. De Kayboluyorsun zaten orada. Sonra sıra şeytan taşlamaya geliyor. Şeytana atılan taşların sayısı yedi tanedir. Nefsin harını atıyoruz aslında orada. Şeytan'a attığımız taşların her biri nefsin bir kötü harını temsil eder. Yedi aynı zamanda sonsuzluğu ifade eder. Nefsimin her türlü kötü harını attım demektir. Atıyorum demektir. Hatta kendimiz için değil, bir de çocuk çocuğumuz için de atmamız gerekir. Sevdiklerimiz için de atmamız gerekir. Yani bir taşı alıp. Falan kardeşimin şeytanını Atıyorum Atıyorum demek ne? Kötü hallerini atıyorum demek Şeytanın onu zorladığı yerleri atıyorum demektir O da dua mahiyetinde olsun Nefsimizin kötü hallerini atıyor ve taşlıyoruz Şeytanın bize yaptırdığı yanlış şeyleri atıyor ve taşlıyoruz Artık geri almamak üzere şeytanı temsil eden o dileğe atıyorsa, bana yaptıklarını geri al demişiz. Al senin olsun, bu ancak sana yakışır. Bana yaptırdıklarını sana geri atıyor. Onlarla seni taşlıyorum demek. Bir de, şeytani taşlarken Allah, İsmail'in kurban edilmesini ona gösterince, ayet-i kerimede Allah buyuruyordu, İbrahim, İsmail'e dedi ki, rüyanda seni kestiğimi, Allah'a kurban ettiğimi görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Diyor İsmail, dedi ki, Allah'ın sana emrettiğini yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Allah buyurdu. Nasıl bir kul? Beni kes diyor. Allah emretmişse Allah'ın emrini yerine getir. Ben buna sabrederim. Beni inşallah sabredenlerden bulursun. Hz. İbrahim'in yetiştirici bir evlat. Rabbini nasıl tanımış, nasıl anlamış. Hem de böyle küçük, yürüyecek çağda daha yeni yeni yürümeye başlamış yani olsun 6-7-10 yaşında Allah'ı tanıtmış Allah'ı sevdirmiş Allah'ı biliyor, ahireti biliyor ölüm diye bir şey olmadığını biliyor iman etmiş yani la ilahe illallah demiş çünkü evet onu kurban etmeye götürüyor bu arada iblis Hacer annemize yani Hazreti İsmail'in annesine İbrahim bir insan suretinde yaklaşıyor. İsmail'i nereye götürüyor biliyor musun diyor. Nereye diyor götürüyor? Onu diyor kesmeye, kurban etmeye götürüyor. Diyor, Hazreti annemiz dedi ki hiçbir baba evladını kesmez. Hele bir de evet, İbrahim gibi biri. Diyor, iblis dedi ki ama o diyor ki bu Allah'ın bana emridir. Allah ona öyle emretmiş. Öyle söylüyor. Diyor, Hazir annemiz dedi ki eğer Allah emretmişse sana ne, bana ne? Allah emretmiş. Yani bana sana itiraz etmek düşer mi? Hazir orada şeytani taşlıyor. Sonra diyor iblis Hz. İsmail'e geliyor, söylüyor, baban seni nereye götürüyor, biliyor musun? Biliyorum diyor, seni de kesmeye götürüyor, Allah'ın emriymiş. O da aynı şekilde alıp taşlıyor. Allah emretmişse, bu Allah'ın emridir. Sana ne, bana ne yani? En son Hz. İbrahim'e geliyor, onun için. Yani büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan diye şeytanlar taşlanır. Her birine geleni taşlıyoruz aslında. Bir de Hz. İbrahim taşlıyor onu. Buradan neyi anlamamız gerekir? Şeytan taşlamada. İster ana olalım, ister baba olalım, ister evlat olalım. Her halükarda şeytani taşlamamız gerekiyor. Söz konusu olan bizim en sevdiğimiz olsa bile, söz konusu olan canımız olsa bile, onu Allah yolunda kurban ederken, Allah yolunda onu verirken, şeytanın verdiği vesveseye taviz vermemek gerekiyor, taşlıyor. Ben İbrahim'im diyorsun orada, ben İsmail'im diyorsun orada, ben Hacer'im diyorsun orada. Kime söylüyorsun? Allah'a söylüyorsun. O küçük küçük taşları atarken bunu söylüyorsun. Yani zahiri olarak yapılan şey küçük gibi ama manevi olarak yapılan şey öyle büyük ki taş sığmayacak kadar büyük. Kurban. Kendimi de kurban ediyorum bütün sevdiklerimi de sana kurban ediyorum ya Rabbi diyorsun demiş oluyorsun şeytani taşlarken zaten ondan sonra kurban kesiyorsun kurbanı niye kesiyorsun sen Allah'a böyle kurban edince Allah sevdiklerini senden almaz sana bir kurban gönderir kurban et der. Hz. İbrahim'e gönderdiği gibi Allah'ın senden istediği ne evladındır, ne canımdır Benden istediği, senin gönlündür. Sen gönül itibariyle Allah'ın emrettiğini yerine getirince Allah bir koş gönderir, bunu kurban et der. Sen sözünü yerine getirdin. Kurban olma sözünü yerine getirdin. Kurban demek, kur, kurbiyet, yakınlık demek. Kurbanla kul Allah'a yaklaşır. Kurbanı ne kadar büyük olursa Allah'a yakınlığı o kadar büyük olur. Malını kurban eder. Vaktini, zamanını kurban eder, canını kurban eder. Onun için vermeyenler alamaz. Onun için hac baştan sona vermektir, almak değil vermektir. Verip alıyor. Verince Allah onun karşılığındakini ikram ediyor. Her neyi Allah'a yakın olmak için verirse versin, o onu Allah'a yaklaştırır. Verdiği ister malından olsun, ister vaktinden, zamanından olsun, ister sevdiği her ne olursa olsun. Allah yolunda onu verince bunun karşılığını alır. Nefsini verenler neyi alır? Canını verenler neyi alır? Allah'ın bekasını alır. Varlığını Allah'a satanlar, Allah yolunda kurban edip feda edenler neyi alır? Allah'ın kendisine nefrettiği hakikati alır, ruhu alır. Dolayısıyla Allah'ın rızasını alır, dostluğunu alır, cemalini alır, cenneti alır. Alamadığı hiçbir şey kalmaz. Neyin karşılığında? Nefsini verme karşılığında. Bütün bunların Hacda baştan sona hepsi de Nefse ait, bedene ait, dünyaya ait şeyleri verince alır. Son yaptığı şey nedir? Kurban kesmek. Kısaca hac, ölü olarak gittiği Beytullah'a diri olarak dönmektir. İşte mevlül olmuş bir hac budur. Ölü olarak gittiği hacca Allah ile dirilip gelmektir. Beşer olarak gittiği haca, Hazreti İnsan olarak dönmektir. Hazreti İnsan olmayı kazanmaktır. Bu arada, haca gidemeyenler bunu kazanamayacak mı? Gönlü haca gitmekle, eğer yanıp tutuşuyorsa, parası yoksa, bunun da hacı olmaz mı? Olmaz mı? Ne demek? Gönlünü gönderiyor, gönlünü. Biri parası var, bedeniyle gidiyor, hiçbir şey anlamadan geri geliyor, öteki gönlünü gönderiyor. Aynı şekilde bazen böyle konuşmalar oluyor, işte hacca gidenleri Beytullah bellilermiş, onlar belliymiş, hacca davet edilenler gider gibisinden. Bu çok yanlış bir fikir, yanlış bir düşünce. Allah, herkesi davet etmiş, oraya yol bulabilen herkes davetlidir. Yani gitmeyen, oraya nasip olmadı, davetli olmadı demek yanlıştır, Allah'ın vahyine terstir. Allah seni davet ediyor, sen davete icabet etmeye çalışıyor musun, çalışmıyor musun? Böyle bir imkanın olsa gider misin, gitmez misin? Mesele bu gitmiyorsan sen davete icabet etmemişsin ama imkanı yoktur gidemiyor gitmek için yanıp tutuşuyor gönlünü hacca göndermiştir biraz önce saydığım hacın bize o kazandırdıkları halleri hasletleri eğer biri Kazanmışsa o hacı olmuştur zaten. Onun gönlü gitmiştir. O hacdaki nimetleri, kulluğu kazanmıştır zaten. Ama bir şey daha ilave edeyim. Anlaşılsın diye. Nasıl ki Beytullah Allah'ın evi ise, yeryüzündeki bütün mescitlerde, Kabe'nin bir şubesi ise, Kabe'nin şubesi olan bir yer, bir mescit, bir dergah diyelim. Ama burada başka bir şart daha var. Gönlü Kabe'ye dönmüş biri lazım oraya. Bunun adına Müşid-i denir. Onun için eğer biri bir dergahta bir Müşid-i beraber olduysa gönlü Kabe olmuş Allah'ın tecelli ettiği evi olmuşsa oraya gidenler benim bu saydıklarımı kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Kazanıyor. Kazandıysa hac ona gelmiştir. haz onu ziyarete gelmiştir. Yeter ki kul istesin. Gidemeyenlere Allah Kabe'yi gönderiyormuş. Gönlü Kabe olmuş, birilerini gönderiyormuş. Niye? Kul olsun diye, dünyadan kurtulsun diye, nefsinden kurtulsun diye. Onun da gönlü Kabe olsun diye. O da hakikatin şuuruna varsın diye. Bununla beraber, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam son veda hacinde zaten bir kere hac yapmıştır. Veda kutbesinde gerekeni anlatmış. Bununla beraber, sahabe gelip, ''Ya Resulallah, kurbanı kesmeden önce tıraş olduk.'' Ne buyurdu? ''La haraj'' Sorun yok, sıkıntı yok. Günah yok yani, bu önemli bir şey. Zorluk yok. Biri tam tersini söylüyor, yine la haraj diyor. Zorluk yok yani böyle işi sıkıntıya boğmayın. Mesela senin şunu önce bunu önce yapmış olman değildir. Hatta sahabe diyor ki o gün kim kendisine Resulullah'a ne sorduysa duyduğu tek kelime la haraj kelimesiydi. Zorluk yok, zorluk yapmayın. Böyle de olur, öyle de olur, önce şunu da yapsan olur, önce bunu da yapsan olur. yani bakılması gereken, anlamamız gereken manevi taraftır. Mesela bakıyoruz. tavaf yapacak, elinde bir defter. Genel olarak onu görüyoruz. Dünyanın dört bir tarafından gelen bütün Müslümanlar genel olarak böyledir. O okuyor, öteki arkasında tekrar ediyor. Sanki işte tavaf yaparken bunu okumak gerekir, bu duayı okumak gerekir. Böyle bir şey yok. Artık orada Rabbinle baş başlasın. Rabbinin misafirisin sen. Yapman gereken şey gönlünden geldiği gibi istiğfar etmek. Tövbe etmek. Rabbini tesbih etmek. Dua etmek. Neyi biliyorsan öyle yap. Mesela ben kendim için söyleyeyim. Birini gördüm böyle yakın. Yakındı. Sadece La İlahe İllallah diyordu. Başka bir kelime bile söylemedi. Bütün tavaf boyunca sadece La İlahe illallah diyordu. Başka birini gördüm. Sadece yara bir şükür, yara bir şükür, yara bir şükür diyordu. Başka bir kelime kullanmıyordu. Başka bir dua yapmıyordu. Mesela gönül duası. O anda onun içinden gelen odur. Başka biri sadece tövbe ediyordu. Yani o anda halne göre Rabbinin misafirisin. Halne arzı, İstediğini iste. Tövbe mi etmek istiyorsun? İstiğfar mı etmek istiyorsun? Rabbini etmek mi istiyorsun? Tesbih etmek mi istiyorsun? Neyi yapmak istiyorsan O. Bazı böyle bilmiş, kendini alim zannedenler vardır. Bizim bindiğimiz arabaya denk gelmişti. Birine sırada söylüyor. İşte birinci tavafta da, şafta bunu yapman lazım. Birinci tavaf yaparken. İçincisi de bunu söylemen lazım. Önce şunu söylemen lazım, sonra bunu söylemen lazım. Adam zavallı diyor ki yani ben bunları bilmiyorum ki, ben nasıl söyleyeyim? O zaman diyor bilen biriyle beraber olman lazım. O söyleyecekse tekrar edeceksin. Yoksa diyor olmaz. Hacın kabul olmaz. Bidat budur işte. En sonunda ben kendime hakim olamadım, elimi böyle omzuna vurdum. Nasıl biliyorsan öyle yaptı efendim. Burası Allah'ın evidir sen Rabbinle muhatapsın, neyi biliyorsan öyle söyle, nasıl biliyorsan öyle dua et. Öteki oradan bir hay Allah sizden razı olsun, yani biz hacdayız, ben bir şey söylemek istemedim, yani tartışma yoktur ya, öteki ağzını kapattı yalnız, konuşamadı. Konuştuyum. Ben de sizin için söylüyorum yani, bana göre bir şey yok, ben sizin için söylüyorum. Yok, kimse için bir şey söyleme, bırak arkadaşlar hacini yapsın. Niye gönlünü bozuyorsun adamı? Adam şimdi bunları yapamayınca hacım olmadı diyecek. Sen adama öyle söylüyorsun. Onun için konuşmayın. Böyle şeyler söylemeyin. Yani kul ile Allah arasına girmeyin. Kulun gönül itibariyle böyle bir takım e, resmi şeylerden de uzak durması gerekir. Rabbinin huzurundasın. Nasıl gerekiyorsa ibadetini, zikrini, tesbihini, duanı, istiğfarini öyle yap. Belli bir şey yok yani. Allah nasip etti, imanı hep beraber anlamaya çalıştık. İmanın şartlarını, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplarına iman, resullerine iman, ahirete imanı anlamaya çalıştık. Kadere nasıl iman edilir onu anlamaya çalıştık. İslam'ı beraber anlamaya çalıştık. Kelime-i şahadeti, namazı, orucu, zekatı, hacı beraber anlamaya çalıştık. Elbette ki İslam'ın şartlarını bununla sınırlamak doğru değildir. Yani bunlar temel olduğu için, ana maddeler olduğu için böyle zikredilmiş. Allah'ın her emri İslam'ın şartıdır. Allah'ın Vahyinin her ayeti imanın şartıdır. Yani ana itibarla altı imanın şartını, beş İslam'ın şartını anlamaya çalıştık ki bunu nasıl anlamak gerekiyor? Fatiha Kur'an'ın özetidir, özüdür anasıydır, beynidir, iliğidir dedi Resulullah Efendimiz. Diğer ayetler Fatiha'yı tefsir eder. Allah'ın El Esmaül Hüsna'sı da Kur'an'daki Esmaül Hüsna da Fatiha'daki Esma'yı tefsir eder. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Geriye kalan emirler de bu emirlerinin genişletilmiş, tefsir edilmiş halidir. Böyle anlamak gerekiyor. Yoksa sadece bunlar demek değildir. İslam'ın şartları ya da imanın şartı. Sonra yani bunu açtırsa genişliyor, Allah'ın bütün vahyini kaplıyor. Resulullah Efendimiz'in bütün hayatını kapsıyor. Tek kelimeyle söylememiz gereken La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bütün bunları anlatırken söylediğimiz sadece bu kelimedir. Bir kelimeyle özetlesek La ilahe illallah dedik, Muhammedun Resulullah dedik. Tek kelime, özetle böyle söyledik. Allah'a hamd olsun. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun. Yarattığı bütün mahlukatın hamdiyle hamd olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah hepimize gerçek manada hac etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Gitmiş olanlara tekrar tekrar nasip etsin, Amin. gitmemiş olanlara da Allah en yakın zamanda gitmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah bize kardeşlerimizle beraber hac etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah bize kardeşlerimizle beraber hac etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah bize kardeşlerimizle beraber hac etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.